Elinizdeki tevratı doğrulayan benim indirdiğim kitaba iman edin. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Küçük bir dünya menfaati için benim ayetlerimi satıvermeyin. Ve benden, yalnız benden sakının. Kur'an'ın daha önce indirilen kitapları doğruladığına birçok ayet-i kerimede dikkat çekmiştir. Bakara 41-91-97 Ali İmran 3, Nisa 47, Maide 48, Yunus 34, Yusuf 111, Ahkaf 30. Tevrat'ta yer alan Allah'ın birliği Muhammed Aleyhisselam'ın beklenen peygamber olduğu ve onun özellikleri peygamberlere iman edilmesi gibi din esaslarının Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer aldığı belirtilmekte. Bu gerçekleri çok iyi bilen Yahudi bilginlerinin diğer cahil insanlar gibi onları hemen inkar etmemesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Bir parça dünya menfaati için benim ayetimi satıvermeyin ifadesi Maide suresi 44. ayette de geçmektedir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde şöyle ifade edilmektedir. Yazıklar olsun o kimselere ki kitabı kendi elleriyle yazarlar. Sonra da küçük bir dünya menfaati için bu Allah tarafından gönderilmiştir derler. Bakara 79 Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımlarını gizleyen ve böylece basit çıkarlarını gözetenler yok mu? İşte onlar karılı karınlarına cehennem ateşi dolduruyorlar. Bakara 174 Gerçekten ehli kitap içinde Öyleleri vardır ki Hem Allah'a hem size indirilene Hem de kendilerine indirilene Allah'a büyük bir saygı içerisinde iman ederler Allah'ın ayetlerini değiş, Değersiz Dünya menfaat ile değişmezler Ali İmran 199 Onlar Allah'ın ayetlerini Basit bir dünya menfaatine değişip Böylece Allah yolundan Uzaklaşmış ve insanları da uzaklaştırmışlardır. Onların yaptığı pek kötü bir şeydir. Tevbe 9. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde Allah'a verilen sözlerin de değersiz dünya menfaati için satılmaması şöyle emredilmiştir. Allah'a verdikleri sözleri ve ettikleri yeminleri önemsiz bir dünya menfaati karşılığında değiştirenler yok mu? İşte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Ali İmran 77. Onların hem üstlerinde hem de altlarında kat kat ateş tabakaları vardır. Kullarını Allah bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım bana karşı gelmekten sakının. Zümer 16 Bana karşı gelmekten sakının ifadesinin geçtiği diğer yerler burada zikredilmiştir. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin. Dinin bildirdiği gerçekleri kendi asılsız doğrularınızla Allah'ın gönderdiğini, çok iyi bildiğiniz Müslümanlığı, içine insan sözü karıştırıldığını bildiğiniz Yahudilik ve Hristiyanlıkla karıştırmayın. Ey ehli kitap! Niçin bile bile hakkı batıla karıştırıyor gerçeği gizliyorsunuz? Ali İmran 71 Namazı gerektiği şekilde kılın. Zekatı verin ve ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Namaz ve zekatın beraberce edildiğini ve kesin bir şekilde emredildiğini gösteren ayetler Lokman suresi 4. ayetin notunda verilmiştir. Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan, onun huzurunda saygıyla eğlenlerle beraber sen de ruku et. Ali İmran 43 Siz İnsanlara iyilik yapmayı öğütleyip kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki ilahi kitabı da okumaktasınız. Aklınızı başınıza almayacak mısınız? Şuayip peygamber kavmine şöyle demişti. Ayrıca size yapmayın dediğimi kendim yaparak çelişkiye düşmek istemem. Hud 88 Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, söylemeniz Allah katında büyük bir gazap sebebidir. Saf 2-3 Söylediğinin aksini yapmanın kıyamet gününde insanı ne hale düşüreceğini Resul-i Ekrem şöyle anlatmıştır. Cehennem halkı karnından dışarı fırlayan bağırsaklarıyla kendi etrafında dönüp duran bir adama ''Yahu sen dünyadayken iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz mıydın?'' diye soracak. O da evet iyiliği emreder fakat kendim yapmazdım. Kötülükten sakındırır ama kendim yapardım. Diye cevap verecektir. Buhari Müslim. Aklınızı başınızı almayacak mısınız ifadesi şu ayetlerde de geçmektedir. Bakara 76, Ali İmran 65, Enam 32, Araf 169, Yunus 16, Hud 51, Enbiya 10-67 Mumin 80 Kasas 60 Saffat 138 Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü namaz Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlerden başkasına zor gelir. Sabır Başa gelen acılara katlanmak, sıkıntılara direnmek anlamına gelir. İlahi yardımın bir gün geleceğini düşünerek sabreden huzurlu olur ve dertlerinden er geç kurtulur. Kur'an'da sabretmenin ve sabredenlerin değeriyle ilgili pek çok ayet vardır. Ramazan ayına sabır ayı denmesi orucun sabırla yakın ilgisini göstermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu yakın ilgiyi oruç sabrın yarısıdır buyurmak suretiyle ifade etmiştir. Tirmizi Ahmet bin Hanbel Resul-i Ekrem Efendimiz bir elem ve keder hissettiği zaman Allah'tan yardım istemek için namaza dururdu. Ebu Davud Ahmet bin Hanbel Ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 Sabırla ilgili diğer ayetler Hud suresi 115. ayetinin dipnotunda verilmiştir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve günün birinde dönüp ona varacaklarını kesinlikle bilirler. Ahiretin varlığına da kesin olarak inanırlar. Bakara 4, Nemil 3, Lokman 4 Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi bütün milletlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bu ayet aynen Bakara suresi 122. ayette de geçmektedir. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bakara 40. İsrailoğullarına verilen nimetlerden bir kaçı da bu ayetin dipnotunda zikredilmiştir. Bir zamanlar İsrailoğulları Allah'ın gönderdiği dini kabul ettikleri için o devirde yaşayan inkarcı milletlerden üstün kılınmışlardı. Bunu allah Teala şöyle ifade etmiştir. Biz onları bilerek o zamanın diğer milletlerine üstün kıldık. Duhan 32 Biz İsrailoğullarına kitap hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz nimetlerle razıklandırdık ve kendilerini o zamanın milletlerine üstün kıldık. Casiye 16 Fakat daha sonraları Allah-u şu ayette belirttiği gibi Muhammed ümmetini en hayırlı ümmet yapmıştır. Siz insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran 110 Hiçbir kimsenin diğerine en küçük bir faydasının dokunmayacağı, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir kurtuluş bedeli alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günden korkun. Kıyamet gününde yakınlarınızın da çocuklarınızın da size bir faydası olmaz. Allah o gün aranızı ayırır. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Mümtehine 3. İsrailoğulları peygamberlerinin şefaat edeceğine inanırlardı. Bu ayette onlara ve kafirlere kıyamet gününde kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği bildirilmektedir. Kimsenin kimseye şefaat edemeyeceğini belirten başka ayetler de vardır. Ey iman edenler! içinde hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefaatin geçerli olmayacağı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan bağışta bulunun. O günü İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Bakara 254 Yukarıdaki ayetler ve benzerleri kıyamet gününde insanlara yarar sağlayacak olan yegane şeyin kendi iman ve amelleri olduğunu, kafirler için ise hiçbir şefaatin fayda vermeyeceğini beyan etmektedir. Yine şefaati konu alan daha başka ayetler ise, Şefaatin ancak Allah'a izin verdikten sonra söz konusu olacağını bildirmektedir. Bütün bunlardan ve konuyla ilgili pek çok hadisten şu hususlar anlaşılmaktadır. 1- Şefaat tümüyle Allah'ın iznine bağlıdır. 2- Kafirler hiçbir şekilde şefaatten yararlanamayacaktır. Dolayısıyla ancak iman etmiş olanlara şefaat bir yarar sağlayabilecektir. Bu konudaki diğer ayetlerden bir kısmında şöyledir. Onun izni olmadan huzurunda kim kalkıp da şefaat edebilir? Bakara 255 O izin vermeden kimse şefaat edemez. Yunus 3 O gün Rahman'ın kendisine söz ve izin verdikleri dışında hiç kimse şefaat etme yetkisine sahip olmayacaktır. Meryem 87 O gün ancak Rahman'ın kendisine izin verdiği ve konuşmasına razı olduğu kimsenin şefaati fayda verecektir. Taha Hüseyin 109. Allah katında onun izin verdiklerinden başkasının şefaati fayda vermez. De ki şefaat bütünüyle Allah'a aittir. Zümer 44. Göklerde nice melekler var ki Allah şefaat edilmesini dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında kendilerine izin vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda vermez. Necim 26. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez. Müttessir 48 Ahirette hiçbir peygamberin ilk olarak şefaate cesaret edemeyeceği, sadece Resul-i Ekrem'e şefaat izni verileceği hadislerle geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Buhari Müslim Umulur ki böylece Rabbin seni makam-ı yükseltir. İsra 79 Ayeti Peygamber Efendimizin ahiretteki şefaatine işaret etmektedir. Bu ayetin diknotunda konuyla ilgili hadisler redikledilmiştir. Bu ifade canını cehennemden kurtarmak için hiç kimseden kurtuluş akçesi bir fidye alınmayacağını belirtilmektedir. Bugün ne sizden ne de inkar edenlerden hiçbir fidye kabul edilmeyecek varacağınız yer ateştir ki size layık olan da budur. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Hadit 15 Bu ayet Bakara suresi 123. ayette bir iki kelime değişikliği ve bir takdim tehirle şöyle geçmektedir. Kimsenin kimseye bir faydasının dokunmayacağı, kimseden bir kurtuluş bedeli kabul edilmeyeceği, kimseye hiçbir şefaatin fayda vermeyeceği ve kimseye bir yardım edilmeyeceği günden korkun. Ey İsrail oğulları, sizi Firavun ailesinin elinden kurtardığımız zamanı da hatırlayın. Onlar size en kötü işkenceleri yapıyor, erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınızın hayatına dokunmuyorlardı. Bunda da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Firavun kelimesi bir özel isim değil. Eski Mısır kralları için kullanılan bir ünvandır. Bu ayet Araf suresi 141. ayette ve Allah'ın size verdiği nimetleri bir düşünün uyarısıyla İbrahim suresi 6. ayette geçmektedir. Bir de denizi yarıp sizi kurtardığımızı hatırlayın. O zaman Firavun ailesini gözlerinizin önünde boğmuştuk. Andolsun ki biz Musa'ya şöyle bahsetmiştik. Vah vahyetmiştik. Kullarımla birlikte geceliğin yola çıkın. Asanı yere vurarak onlara denizde kupkur bir yol aç. Firavurun ordusu yetişecek diye korkma. Denizde boğulacağım diye endişe etme. Taha yetmiş yedi. Bunun üzerine biz Musa'ya Asan ile denize vur diye vahyettik. O da vurunca deniz yarıldı. Öyle ki her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Şu ara 63. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edip de Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuğunu görünce onlara o gün niçin oruç tuttuklarını sordu. Onlar da bugün Allahu Teala'nın Hz. Musa'yı ve kavmini düşmanlarının elinden kurtardığı, Firavunu ve kavmini denizde boğduğu büyük bir gündür. Musa peygamber Allah'a şükretmek için o gün oruç tutmuştu. Biz de onun için tutuyoruz dediler. Biz Musa'ya sizden daha yakınız buyuran Resul-i Ekrem Aşura orucunu tuttu. Ashabını da tutmalarını emretti. Buhari, Müslim, Ayetlerimizi yalanladıkları ve onu umursamadıkları için biz de hepsini denizde boğarak intikam aldık. Araf 136 Kâfirlerin hali tıpkı Firavun hanedanı ile daha öncekilerin hali gibidir. Onlar da Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Günahları yüzünden onları da helak etmiştik. Firavun hanedanını da suda boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zalimdi. Enfal 54. Bunun üzerine Firavun onları ülkeden sürüp çıkarmak istedi. Biz de onu ve onunla birlikte olanların hepsini denizde boğduk. i̇sra 103. Musa ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Diğerlerini ise suda boğduk. Şu ara 65-66. Gazabımızı hak ettiklerinde onların hepsini suda boğarak intikam aldık. Zuhkuf 55.